Tamam. A'ud billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alahihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde gördüğümüz son yani bu surenin son gördüğümüz ayeti olan 23. ayet kelimesinde. kerimesinde Efendimizin Risaletini ilk tebliğ ettiği zaman muhataplıları olan Kureyşlilere benim sizden bu Risalet görevim karşılığında istediğim herhangi bir ücret yok. Sadece sizden aramızdaki akrabalık bağı dolayısıyla göstermeniz gereken sevgiyi hatırlatırım anlamında Onların hiçbir şeyine muhtaç olmadığını ve bu Risalet davasını tebliğ etmekte dünyevi bir kasıtının olmadığını ifade etmiş oluyordu. Bütün istediği ben size karşı sorumluluğumu vazifemi yerine getirirken siz bana zorluk çıkarmayın bana eziyet etmeyin yeter diyordu. Ondan sonra kendilerine Cenab-ı Allah'ın insanların amelleriyle alakalı koymuş olduğu adil ve nihai kanunu hatırlatıyor. Diyor ki Allah Cenab-ı Allah'ın dilinden وَمَنْ يَقْتَرِفْ Kim bir iyilik, bir güzellik yaparsa biz de onun o güzelliğini daha da arttırırız, diye buyuruyor. Niçin? Çünkü Allah gafurdur ve şekurdur. Günahları tövbe edenlere bağışlar, iyilik yapanları da yaptıkları iyiliklerden çok daha fazlasıyla mükafatlandırır. Mekkelilerin, Kureşlilerin ve tarih boyunca bütün kafirlerin itirazları, Sadece Resulün risaletine değildir. Ve Resulün kendisine karşı tepki göstermekle yetinmezler. Resulün mesajını da Resul ile birlikte reddederler. Yani risaleti reddettikleri gibi Resulün Resul olarak gönderilmesini reddettikleri gibi onunla birlikte gönderilen ilahi mesajları da reddederler. Ve sen bir yalancısın derler. Kur'an-ı Kerim'in bize naklettiğine göre sihirbazsın da dediler, delisin de dediler, kahinsin de dediler, kendini uyduruyorsun dediler, şairsin dediler. Yani o zamanın şartları içerisinde sen bu risaletini Allah'tan alıp bize getirdin demenin dışında söylenebilecek ne kadar iftira varsa hepsini yaptılar. Kur'an-ı Kerim de onların iftiralarını tek tek cevaplandırıyor. Böylelikle onların Kur'an ile alakalı gerek kendileri ile ilgili gerek kendilerinin başkalarında uyandırmaları muhtemel şüphe ve izale etmiş oluyor. Şimdi 24. ayet-i kerime, onların Resulullah aleyhissalatü vesselam ve risaleti ile ilgili bir şüphesi dile getirilmekte ve onların bu şüpheleri çürütülmekte reddedilmektedir. Ayet-i Kerime şöyle estaizu billah. اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَا ala اللّٰهِ الْكَذِبُ Affel. اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَا ala اللّٰهِ كَذِبًا Onlar Allah'a yalan uydurdu mu? diyorlar. Burada soru aynı zamanda böyle bir iftirayı reddetmek anlamını da içeriyor. Yani onların Allah Resulü'nün hakkında söyledikleri o Allah adına yalan uyduruyor şeklindeki iddialarını inkari istifham dediğimiz iddialarının red mahiyetini de ihtiva eden bir soru ile gündem ediyor söylediklerini. Yoksa onlar o yani Muhammed aleyhisselatü vesselam haşa Allah'a yalan uyduruyor mu diyorlar. Cenab-ı Allah'ın halbuki Kendisi hakkında hiçbir kimseye Resulü dahi olsa, görevlendirdiği Resul dahi olsa, kendisi adına iftira etmesine izin ve fırsat vermez. Diyor ki, فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ ala kalbik". Eğer durum dedikleri gibi olsaydı ve hatta olmasa bile, Allah dilese senin kalbini mühürler. Hakkında iftira yapacak olursan senin kalbini mühürleyerek Kur'an'dan, Risalet'ten hiçbir şey hatırlamayarak hatırlatmayarak, hatırlamana imkan vermeyerek seni cezalandırırım diyor. Şimdi buradan bazı Resulullah'ın sünnet-i seniyyesiyle alakalı şüphe ve tereddütlere geçmek istiyorum. Çok kısa bir süre, çok kısa duracağım. Efendim, Resulullah'ın bütün vazifesi Kur'an'ı tebliğ etmekten ibarettir. Dolayısıyla sünnet de zaten muhafaza altında değildir. Korunmamıştır. O halde sünnetin dinde kaynak olması mevzu bahis değildir. Bu kanaatte olanların birçoğu bu kadar bu kanaatlerini dediğim şekilde sarahatle dile getirmeseler bile anlatmak istedikleri söylemek istedikleri üç aşağı beş yukarı bu. Resulün görevi tebliğdir. Ve tebliğ edilenin gereğini yerine getirmektir. Resulün görevi her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede sana düşen sadece tebliğdir anlamında ayet-i kerimeler varsa da bu ayet-i kerimeler ve benzeri ayetler eksik anlaşılıyor. Daha doğrusu tebliğin boyutları eksik anlaşılıyor. Tebliğin boyutlarında gelen lafzi risaletin yani lafız Kur'an-ı Kerim'in teşkil ettiği risaletin lafız yönünün hayata vaka olarak yansıtılması ve gerektiğinde sözlü olarak izah edilmesi de dahildir. Aksi takdirde Kur'an gibi muhafaza altına alınmayan ve her şeyiyle mütevatir olmayan ve Allah'a isnat edilen ümmetin hatta icma ile kabul ettiği başta ibadetlerin yapılış şekilleri eda ediliş tarzları olmak üzere hepsinin Resulullah'ın kendi kanaati olarak yani risaletin dışında beşeri bir yorumu olarak kabul edilmesi gerekiyordu. O zaman onun yorumu ile Diğerlerinin yorumu beşeri olduktan sonra ne fark kalır? Sadece Risaletin ilk muhatamı o olmasından ibaret bir fark kalır. Oysa durum böyle değildir. Çünkü tebliğin muhtevası içerisinde tebliğ kelime olarak, onu da hatırlatalım, bir şeyi ulaşması gereken yere sonuna kadar ulaştırmaktır. Nihai olarak ulaştırmak demektir. Sözlü olarak... Kur'an-ı Kerim'in tebliği bildirilmesi beraberinde fiil ve Resulullah'ın kavli ve takriri izahları eklenmediği sürece tebliğ istenen seviyesine ulaştırılamayacağı için burada Resulullah'ın aleyhissalatü selamın sünnet hisediyesinin de aynı zamanda Resulullah'ın, Yüce Allah'ın gözetimi, koruması ve hivayesi altında olduğunu. Resulullah'ın zaten Resullerin hatadan korunmasının manası budur. Resullerin ismet sıfatının manası budur. Resullerin ismet sıfatı din ile alakalı, risaletleri ile alakalı hata ve yanlıştan korunmuş olmaları demektir. Hata ederler gibi iştihat hataları bile tasvih edilir demektir. Nitekim bunun sünnet-i de hatta Kur'an-ı Kerim'de de bazı örnekleri vardır. Sünnet-i de örnekleri pek çoktur. O halde risalet derken, tebliğ derken Kur'an-ı Kerim'in insanlara lafzıyla ve manasıyla belirtilmesi, ulaştırılması demektir ki manasının boyutları ancak Resulullah'ın, Resulullah, Resulullah aleyhissalatü vesselam olarak kavli, ameli ve takriri sünnetinin de birlikte bilinmesi, anlaşılması ve kabul edilmesiyle beraber mümkün olabilir. Eğer onların dedikleri gibi, ayet-i kerimeye dönecek olursak, onların dedikleri gibi sen Allah adına yalan uydurmuş olsaydın, Allah senin kalbine dilerse mühür vurur. Ve yavhullâhul bâtil ama sen öyle bir şey yapmadığın için, Allah bir yerde batılı ne yapacaktır? İmha edecektir, silip süpürecektir. Ve yuhubkul haqqa bi kelimeti. Ve kelimeleriyle, sözleriyle, buyruklarıyla hakkı hak olarak gerçekleştirecektir. İnnehu alimun bidâti sudur. Çünkü o göğüslerde bulunanı yani kalpleri bulunanları çok iyi bilendir. Dolayısıyla Resulünü de biliyor. Resulünün ne yaptığını, ne söylediğini, tebliğ vazifesini nasıl ifa ettiğini de biliyor. Haşa yalan mı uyduruyor? Böyle bir şey olsa eğer hakkımızda bazı sözleri uydurmuş olsaydı biz ona sağ elimizle ağır bir darbe indirir ve onun şah damarını kopartırdık diyor. Dolayısıyla Resul'ün böyle bir şey yapmaya, fiilen yapmasını düşünmek şöyle dursun, böyle bir şeyi yapmaya yeltenmesi veya hatırından geçirmesi dahi mümkün değildir. Risaletin çünkü her bakımdan korunması gerekiyor. Dolayısıyla o kalplerin özünde olanı bildiğine göre, ve bu şekilde ilahi tebliği dinlemelerinden sonra insanlar veya davetin muhatapları inkarlarından tövbe etmeyi düşünebilirler ve tövbe etme yolunu seçebilirler. Bunu yaparlarsa ne olur? Bunu da 25. ayet-i kerimede cevabını görüyoruz. Estaizu Ve huvellezi yekbelü tevbete an ibâdih. O kullarının yaptıkları tevbeleri kabul edendir. Ve ya'fu anis seyyiyat. Küfürden küçük günahları da affedendir. Ve alemu ma tef'alun. Ve sizin neler yaptığınızı da bilendir. Dolayısıyla olur ki Muhammed'e aleyhissalatü vesselam onun dini ile ilgili olarak Herhangi bir iman edilmesi gereken herhangi bir hakikati yalanlayan ve kabul etmeyenler arasından. Şu veya bu şekilde iman nasip olacak olursa veya düşünecek olursa peki şimdiye kadar ki halim ne olacak diye tereddüde düşerek onu atmaması, atması gereken o hayırlı adımdan alıkoymamalıdır. Çünkü O kullarının tevbesini kabul edendir. Resulullah'tan bu yana Müslümanlar da dahil olmak üzere belki istisnalar olmuştur fakat istisnalar kaideyi etkilemez, kaideyi bozmaz, kaideye aykırı değildir demek bir tarafa. Bu kaideye zerre kadar gölge bile düşürmeyecek kadar azınlıktadır. Eğer olmuşsa o da. Değil Resul, Müslümanlar bile küfürden tövbe eden bir Müslüman'a kendileri adeta günahlarından do arınmış gibi sevinirler. Kendileri adeta Allah tarafından fazlasıyla kabul görmüş ve bunun haberini almış gibi sevinirler adeta. Dolayısıyla Allahü Teala kullarının tövbesini kabul ettiği gibi. Resul insanlar da Resul başta olmak üzere sen şimdiye kadar Müslümanlara şu kadar kötülük yaptın. Hele dur bakalım onların önce bir sıkıntısını, önce bir cezasını çek. Seni bundan dolayı önce bir cezalandıralım. Niye bir şey tarihte vaki olmamıştır? Çünkü İslam'ın imanın ondan önceki küfür başta olmak üzere işlenmiş bütün günahları affettirecek kadar büyük bir hadise olduğunu her Müslüman bilir. Ve böyle olduğu için biz zaten davette bulunuruz. İnsanları İslam'a davet ederiz ve bu müjdeyi veririz. Şimdiye kadar işlediğiniz günahlar sizi düşündürmez. Yeter ki iman edin ve imandan sonra... Ölünceye kadar iman üzere İslam üzere hayatınızı sürdürmek kararını verin. Geçmişinizle bu manada ilginizi alakınızı kopart. Bu kadar yetiyor. İslam'a girmeden önce imanı kabul etmeden önce işlediğiniz günahlar ne olursa olsun. Tekim i̇şte Cenab-ı Allah. Gördük daha önce Zümer suresinde. Kul ya ibadiellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Ey iman edenler kendin dal affın. Ey kendi nefisleri aleyhine günahta haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü o bütün günahları bağışlar. Allah'ın bağışlayamayacağı günah yok. küfür dahil olmak üzere. Ondan büyük günah da yok. Evet. O halde günahlarımızın affedilebileceğine iman ederek, yakin duyarak günahlarımızdan tövbe etmesini bilmeliyiz. Tövbe yalnız kafirler için değildir. Müminler içindir. Hatta mümkün değil ya günahı olmasa bile müminin Cenab-ı Allah nezdinde mertebesinin yükselmesi için Allah'tan af ve mağfiret dilemesi icap ediyor. Veya Allah'tan af ve mağfiret dilemek kişinin mertebelerinin günahsız bile olsa mertebelerinin yükselmesine bir sebeptir. Kaldı ki öyle bir şey mümkün değildir. Onun için zaten Resulullah Aleyhisselam günahları olmadığı halde şüphesiz ben günde Yetmiş defa tövbe eder, buyuruyor. Bundan önce ne diyor? İnsanın kalbini bazen gaflet kaplayabiliyor. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için nasıl olur bilemiyoruz ama Allah'ın salih kulları için Allah'ın hatırlamadıkları bazı anlar olabiliyor ve bunlar gaflet anları olarak mağfiret dilenmesi gereken hallerdir. Bu durumdakiler bundan dolayı dahi mağfiret dilerler. Onun için Peygamber Aleyhisselam da her bir mağfiret diledikçe mertebesi yükseliyordu. Bir üst mertebedeyken bir alt mertebedekine göre Allah'tan mağfiret diliyor. Oysa ortada mağfiret istemeyi gerektiren bir günah bize göre yok. Ama rasuller ve mukarreblerin bu konuda tutumları da mertebeleri de onların yapmaları gereken de kişiye göre farklıdır yani. Ve Allah ne yaptığımızı bilir. Ondan sonra 26. ayet-i kerimede ve yestecibullezina amanu ve amelus salihat ve min Ve iman edenlerin davasını, duasını daha doğrusu İman iman edenlerin duasını kabul eder, onlara icabet eder. İman edip salih amel işleyenlerin ayetin devamı böyle. Hemen ve yestecibu'llezina amanu ve salihat. İman edip salih amelleri amel işleyenlerin dualarını kabul eder ve yaziduhum min fadlih. ve lutfundan onlara fazlasını da verir. Ne demek fazlasıdır? Amellerinin hak ettikleri bire ondur, bire yetmiştir, bire yüzdür. Yedi yüzdür. Dilediği kadardır. Cenab-ı Allah daha fazlasını da dilerse verir. Hatta niyet edip amel etmeseler dahi, amel etmiş gibi onların ecirlerini, mükafatlarını verir. Mesela hadis-i şeriften belirtildiği üzere. Cenab-ı Allah'ın salih bir kulu hastalanacak olursa diyor, Cenab-ı Allah meleğe emreder. Bu kulum sağlıklı iken hangi ameli işliyor idiyse, hastalandığı için işleyemediği amelleri işleyemiyorsa onları, aynen işlemiş gibi yazınız diyor. Sağlıklı iken işleyebildiği, hastayken işleyemediği, veya başka şeylerle meşru bir mazeretle meşgul, diyelim ki yolcudur vesaire, işleyemediği meşru mazeretiyle, haklı sebepleriyle, nafile bile olsa, işleyemediği amelleri ne yapar? Ona yazar. Nafile bile olsa derken, kimsenin hatırına öyle farz amelleri artık işte böyle bazı mazeretler dolayısıyla... Os bilir sallayabilir melek onları yazar işlemiş gibi yazar demek istediyoruz. Bu işin fıkıh ayrıdır. Onun fıkhına göre olması gerekiyor. Vel kâfirûn lehum azâbun şedîd. Kafirler için ise pek çetin, pek ağır bir azap vardır. Ayet-i kerime iki kesimi ve iki kesim arasındaki büyük farkı çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Bir tarafta iman edip salih amellerin dualarını kabul buyurması ve lütfundan onlara istediklerinden ve yaptıklarından fazlasını vermesi, diğer taraftan inkarcıları, kafirleri çetin bir azap ile azaplandırması. İnsanlar, bu davete muhatap olanlar, bu Kur'an'ı okuyanlar bu ikisi arasındaki farkı idrak edip durumlarını, duruşlarını, tutumlarını, hal ve hareketlerini ona göre ayarlamak durumundadırlar. Ayet-i kerime devam ediyor. Bundan sonraki ayet-i kerime 27. ayet. İsteydü billah ve levsata Allahu'r rizqa eğer Allah kullarına rızkı alabildiğine Genişletecek ve yayacak olursa lebegav fil ard. Onlar da yeryüzünde haksızlık ederler. Azgınlık ederler. Ellerindeki imkanlarıyla başkalarını ezerler. Başkalarının haklarını vermezler. Davud Aleyhisselam'a temsilen gönderilen iki meleğin birisinin ona şu benim kardeşimin 99 tane koyunu var. Benimse tek bir koyunum var ve benden o koyunumu da istedi ve tartışmada da beni mağlup etti dediği hal Belki müminler için bile geçerlidir. Hele günümüz dünyasında daha da geçerlidir. Allah korkusu, ahirette yapıp ettiklerinden hesap verme korkusu ve bunun endişesi bulunmayan kalplerin eğer kalp deniyorsa bunları göğsünde taşıyanların hatsiz hesapsız kan bir şekilde çoğaldığı bir günde bir dünyada yaşıyoruz. Ve bunlar Allah'ın kendilerine vermiş olduğu imkanları gerçekten ayetin dediği şekilde yeryüzünde haksızlık yaparak zulmederek başkalarını ezerek bu imkanlarını kullanmaktadırlar. Dolayısıyla burada eğer ibadihi derken kullarına haliyle salih ve mümin kullarından bahsediyor. Salih ve mümin kullarına Cenab-ı Allah gelişi güzel ve hikmetsiz olarak aşağı yaygın ve alabildiğine geniş rızık verecek olursa onlar bile haddi aşıp haksızlık edecekken kafirlerin böyle olması daha da İleri derecededir. O halde ayet-i kerime bir manada birkaç hususa birlikte işaret ediyor. Bir, mümin helalinden Allah'ın kendisine nasip ettiğiyle yetinmeli. Yetmiyorsa veya artırmak istiyorsa yine Allah'ın kendisine müsaade ettiği yol ve imkanlarla onu artırmaya çalışması gerekiyor. Allah'ın rızık olarak kendisine tayin ettiğinin de çalışma ve gayretiyle birlikte her halükarda eline ulaşacağından emin olması gerekiyor. Arkasından çalışıp gayret gösterip Allahü Teala'nın kendisine nasip ettiği rızıkta başkalarının da hakkının olduğunu unutmaması icap ediyor. 3 malı başkalarına haksızlık yapmak için bir güç olarak değil, aksine başkalarına hayrı kendi imkanlarıyla daha çok ulaştırmak için bir vasıta olarak görüp anlaması, bilmesi ve bunu fark etmesi gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah, o iman edenlerin mallarında bilinen belli bir hak vardır. Dilenene ve maldan tamamıyla yoksun ve mahrum olana. O hak sahiplerini o hak sahiplerini ihmal etmemeli haklarını onlara vermelidirler. Ve dikkat ederseniz burada haktan bahsediliyor. Onların bir hakkıdır. Onların bir hakkı olarak Cenab-ı Allah bahsediyor. O halde mümin Cenab-ı Allah'ın kendisine vermiş olduğu mal, mülk ve benzeri imkanlarla başkalarına haksızlık etmek bir tarafa, aksine adaleti, hayrı, lütuf ve ihsalları, Allah'ın lütuf ve ihsallarını daha da yaygınlaştırmak için, bir vasıta olarak kullanmalıdır. Cenab-ı Allah'ın burada eğer yaymış olsaydı kullarına rızkı yeryüzünde azgınlık, haksızlık yaparlardı buyruğundan hareketle müminin yapması gerekenleri meşru ölçüler içerisinde yaptıktan sonra Allah'ın verdiğine kanaat göstermesini bilmesi icap eder ve kendi hayrına bunun böyle olduğunu kabullenmesi gerekiyor. İkincisi bir diğer husus daha doğrusu Cenab-ı Allah hikmetsiz hiçbir şey yapmaz. Mecbur değildir belli bir maslahat gözetmek, gözeterek bir iş yapmaya. Ama Cenab-ı Allah maslahatı olmayan ve hikmeti olmayan bir iş yapmamıştır. Hakim olması bunu gerektiriyor. Zaten ayetin sonraki kısmı da bunu ifade ediyor. وَلَاكِنْ يُنَزِّلُوا بِقَدَرٍ مَا يَشَٓا Ama o dilediğini belli bir kader yani bir miktar ve ölçü ile indirir. Ama o belli bir miktar ve ölçü ile neyi dilerse onu ne yapar indirir. Şüphesiz ki o kullarından çok iyi haberdardır. Onların durumlarını çok iyi bilir. Bir hadis-i şerifte buyurulduğuna göre kutsi hadis hatta diyor ki Cenab-ı Allah benim kullarım arasında, mümin kullarım arasında zenginlik dışında Kendisine uygun gelmeyen kimseler vardır. Yani varlıklı olmasa itaatti bırakır adeta Cenab-ı Allah'a isyan eder. Kimi kulları vardır ki diyor Cenab-ı Allah'ın mümin kulları arasında fakirlikten başkası ona uygun düşmez. Zengin olursa bu insan azar. Rivayete göre Enes bin Malik bu hadisi rivayet ettikten sonra Ya Rabbi ben senin zenginlikten başkasının kendisine uygun düşmediği kullarındanım diyormuş. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona dua ettiği zaman Allah'ın malını, rızkını, efendim, çoluğunu çocuğunu bol eyle demiştir. Cenab-ı Allah gerçekten ona çok sayıda evlat torun hepsinden mal mülk hepsinden vermişti ve ilmini de vermişti. İlmi için de dua etmişti. Ve bunların hepsi bir arada gerçekten bulunması çok büyük bir lütuf. Ya e Allahu Teala dilerse bunların hepsinden de bol bol verebilir. Niçin yemsutur risqa lima yashau ve yakdir. Allah Dilediği kimseler rızkı alabildiğine genişletir, yayar, dilediğine de kısar. Rızık Allah'ın elindedir gerçekten. Ve bunu biz çok rahat bir şekilde günlük hayatımızdan müşahede edebiliyoruz. Kimisini görürsünüz. Hatta aynı alanda ve aynı şartlarda çalışan iki kişi. Cenab-ı Allah birisine alabildiğine veriyor. Birisine eh işte kıt kanaat veya daha az belki bir şeyler veriyor. Peki niçin böyle? Bilemezsiniz. O Allah'ın bileceği bir iş. Allah'ın iradesiyle olan bir iş. O halde bize düşen kısmetimize razı olmak, kısmetimizin dar olması halinde hatırımızdan harama tevessül etmeyi geçirmeksizin helal olmalinden kazanmak ve elde etmek Meşru yollardan, mal, mülk, ilim sahibi, çoluk, çocuk sahibi olmak hepsini meşru yollardan elde etmek için çalışmak şartıyla yani bunun arkasından dönül, gidilebilir. El verir ki meşruiyetin sınırları aşılmasın. ve الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَى مِنْ بَعْدِ Diyor ki ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan odur. Ve huvel hamid o gerçek veli, gerçek dost ulandır ve o her övgüye, her hamde layık ulandır. Gayt ki... Yağmur olarak tefsir edilir ki odur zaten. Gayt aslında imdada erişmek demektir. İmdada yetişmek demektir. Dolayısıyla ümitlerini kestikten sonra indatlarına yetişerek yağmur yağdıran odur diye anladığımız zaman o zaman yağmura gayt yani imdat, can kurtaran simidi demenin ne kadar yerinde ve isabetli olduğunu görüyoruz. Yoksa gait gerçekte yağmurun adı değildir. Yağmur için mecazi bir anlamdır. Çünkü gait gerçekten insanların artık su kaynaklarının veya su e, depolamaları, depoladıkları suların ve diğer kaynakların bitmeye yüz tuttuğu veya azaldığı bir zamanda ve ekinlerin susuz kaldığı ve dolayısıyla mahsulün gelmeyeceğinin hissedildiği zamanlarda gerçekten bir can kurtaran simidine ihtiyaç var. Ama bu denize bir şekilde düşmüş bir kimseye atılacak bir can kurtaran simidiyle olmuyor. Bizim irademizde değil yani. Biz bu imdada biz yetişemeyiz. Allah onu indirirse o indat, o can kurtaran simidi gelir ve her birimizi kurtarır. Çünkü yağmurun kesilmesi demek denizin ortasında ölümle boğuşurcasına her birimizin tek tek bütün insanlığın hatta yerine göre veya o yağmuru bekleyen bütün büyük kitlenin bir manada ölüme, sefalete, zorluğa, çaresizliğe mahkum edilmesi demektir. O yağmur ile birlikte ve yancur rahmete bir de rahmetini yayar. O imdat geldi ya. Yağmur geldikten sonra artık bolluğun emareleri gösterir kendisi. Su kaynakları beslenir, ekinler beslenir ve arkası gelir. Biricik veli, her hamde layık olan biricik veli yalnız odur. Yani muhtaç olduğumuz nimetleri, muhtaç olduğumuz çaresizliğimizde imdadımıza yetişmesi gereken imkanları elinde bulunduran ve bize gönderecek olan yalnız odur. Yani... Bu vaziyette sizin imdadınıza o yetiştiğine göre gerçek veliniz, dostunuz ve her türlü övgüye layık olan yalnız o olduğuna göre o zaman siz de yalnızca onu veli edinin ve bu nimetlerinden dolayı ona hamd edin. Ona hamd edin. Sakın Nimetlerin gerçek sahibini, mümin hakikati kimse unutmasın. Kimse unutmasın. Yok abi ben söyleyeyim. Şu nimetin sebebi, bu nimetin sebebi, sebebi görerek müsebbibi görmemek körlüktür. Sebebi gördün, o sebebi halk edeni görmedin. O sebebi halk eden olmazsa o sebep vücuda gelmez. Cenab-ı Allah evet bilimsel olarak söylendiğine göre okyanuslardan, denizlerden, su kaynaklarından ne kadar su buharlaşırsa o bir şekilde yere yağmur olarak düşer. Cenab-ı Allah dilerse insanların hiç de faydalanmayacakları bir şekilde bu yağmuru yeryüzüne indirir. Bunun esbabını ona göre harika eder. Ne kaldık? Ne yapabiliriz? Yok nasıl olsa bu kadar su buharlaştı dolayısıyla bu yağmur olarak yağacaktır. Doğru yağacak ama bana fayda vermeyecek bir şekilde yağarsa ben ne yapabilirim? Dolayısıyla sakın... Sebepler o sebepleri yaratanı görmenin, onun kudretini görmenin, onun elveli ve elhamid olduğunu anlayıp idrak etmenin önünde gözlerimizi kapatan bir perde olmasın. Derinliğine bakmak sebep ve sebebi görmekten ibaret olamaz sebep belli müsebep sonuç. O sebepleri halk eden, o sebeplerden o sonuçları var eden ve bunları biz kullarının menfaatine göre yönlendirip şekillendiren gerçek nimet sahibini hiçbir zaman unutmayacağız. Veli olarak, hamid olarak onun velayetine sığınacağız. Yani o bizim dostumuz olacak. Bizim iyiliğimizi, bizim hayrımızı dilediğine iman ederek biz de onun istediği razı olacağı kul olmanın yollarını arayacağız. Nitekim 29. ayet-i kerime bundan sonraki buna da dikkat çekmektedir. Sehidübillah diyor ki, ve min ayatihi, onun ayetlerinin bir kısmı da şunlardır. Bir kısmı, hepsi değil. Ayetlerden kasıt, onun varlığının, birliğinin, delilleri, koyduğu hükümlerin doğruluğunun belgeleri demektir. Alametleri, işaretleri demektir. O'nun ayetlerinin bazıları şunlardır. خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ وَمَا بَثَّ ف۪يهِ مَا مِنْ دَابَّ Gökleri ve yeri yaratması ve her ikisinde hareket eden canlıları yaratmış olmasıdır. Bunlar ayetlerinin bir kısmıdır. Düşünebiliyor musunuz? gökleri ve yeri yaratması ve onlarda her türlü canlıyı hareket eden varlığı yaratmış olması, ayetlerinin hepsi değil, ayetlerinin sadece bir bölümüdür. Belki de çok küçük bir bölümüdür. O halde Cenab-ı Allah bu ayetlerin bizim için ne kadar kıymet ifade ettiklerini bilip öğrenip anlamamızı ve bunun neticesinde onun bizim gerçek manada elveli, bizim için gerçek manada elveli ve gerçek manada elhamid olduğunu bu yolla anlamamızı istiyor. Göklere ve yere onların yaratılışına bakacaksınız. Bakacağız hep birlikte. Vazifemizdir. Onlara bakmak sadece düşünmek için değil, onlardan yararlanmak Onların yasalarını keşfetmek, onların bizlere işaret ettiği daha başka bilgileri, ilimleri öğrenmek ve bunlardan beşeriyetin ilerlemesi, terakkiisi, güçlenmesi için gerektiği gibi yararlanmanın yollarını aramak. Ve bunlarda. Yaratmış olduğu bunca canlı varlıklar. Her bir canlı varlığın kendisine göre yaşadığı bir ortam vardır. Fakat maalesef bugün bizlerin Allahü Teala'nın yaratmış olduğu bu tabii ortamı canlılar için elverişli olan ortamları çeşitli vesilelerle imha ediyoruz. Bazen çevreyi kirleterek, bazen efendime söyleyeyim tamahkarlık ederek, yeşillikleri yok ederek, efendim arsa üreterek, şunu yaparak bunu yaparak yapıyoruz bunları. Buradan şuna gelmek istiyorum. Herhangi bir canlının hayat ortamını olumsuz olarak etkileyecek her bir iş, Bizim hayatımız için zaruri olması hali dışında yasaktır. Yaşamak için hayatta kalmak için başka çaremiz kalmamış. O zaman olabilir belki. Çünkü onlar Allah'ın bizim için halk etmiş olduğu ayetlerdir. Ayettir yani. Ayeti durup durup durup dururken Kur'an ayetini silip süpürebilir miyiz? Buna hakkımız, yetkimiz, imkanımız var mı? Hayır. Böyle bir şey yapılabilir mi? Hayır. O halde her bir canlının kısacası tabiatı bozmak, tabiata olumsuz müdahale etmek, insanların Allah'ın veliliğini el-veli ve el-hamid oluşuna itiraz etmek demektir. Zaruret hali dediğim gibi müstesna. Bunu da ]leton. işin uzmanları erbabı belirler ve sorumluları buna karar verir. Devam ediyor ayet kelimeler. Vema acabekum mi musibeten? Fbima kesabet aydiyum? Ve yafuun kethir. Allah Akbar. Ha pardon ayetin son kısmını. İmar ettik onun üzerinde de kısaca duralım. Ve huve ala cem'ihim iza yasha'u kadir. Allah dilediği zaman bunları bir araya getirip toplamaya kadir olandır. Bir araya gelecekler ve onların hesap onlara hesaba çekecektir. Ne zaman? Kıyamet gününde. Ondan sonra Cenab-ı Allah devam ediyor, buyuruyor ki: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَّتْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza gelen her bir musibet şüphesiz sizin kendi ellerinizle kazandıklarınız sebebiyledir. Başınıza gelen her bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız sebebiyledir. Bununla birlikte وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ve birçoğunu da af eder. O halde insanın başına gelen nimet gibi gördüğü halleri de musibet gibi gördüğü halleri de her zaman için durup onlar üzerinde düşünmesi ve değerlendirmesi gerekir. Yani liyebluveni e eşkuru emekfur sırrı ile hayatımızı devamlı gözden geçirmemiz gerekiyor. Acaba karşılaştığım bu nimet veya bu musibet ne içindir? Rabbim şükredecek miyim, inkar mı edeceğim diye beni sınaması içindir. Şu karşılaştığımız her bir hadiseyi dikkate almamız ve onun üzerinde durmamız icap ediyor. Çünkü başınıza gelen her bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız sebebiyle geliyor dediğine göre gerek bireysel olarak gerek toplum olarak başımıza gelen hadiseler üzerinde geçip gitmeksizin iyice durup düşünmemiz icap ediyor. Müslümanların Gerek ferd olarak gerek ümmet olarak başlarına gelen bunca hadise üzerinde gereği gibi durup düşündüklerini söylemek allah Alem mümkün değildir. Çünkü merhum Akif'in dediği gibi insan geçmişten hisse kaparmış. Ne masal şey diyor. Geçmişten hisse kapmasına itiraz etmiyor. Bundan sonra anlaşılacağı gibi bizim geçmişe karşı tutumumuza hayret ediyor. Ne masal şey. Niçin? Bin yıllık kıssa yarım hisse mi verdi diyor. Bin yıllık kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Tarihi tekrarlanan, kendi kendisini tekrar eden şeyler olarak tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? E, olup biten üzerinde dikkatle düşünmeden ibret almaya imkan var mı? Kısacası söylemek istediğim şu. Ümmet olarak biz bu hale niçin geldik, nasıl geldik ve nasıl olmamız gereken yere geliriz? Bu görünüşte çok basit ve kolaylıkla sorduğumuz bu üç soru bizim bizim ellerimizle kazandığımız ve içine düştüğümüz bu halin sebeplerini de bize verecek olan vereceğimiz doğru cevaplar sebeplerini de bize açıklayacaktır. Bundan kurtuluşumuzun yollarını da gösterecektir. Çünkü Cenab-ı Allah durup dururken bu ümmeti bu hale getirmedi. Bizi ezip ufalamak istediği için haşa, zevkine falan bu hale getirmedi. Hayır. hak etmeseydik biz bu halde olmazdık. O halde ne yaptık da bunu hak ettik? Ve ne yapabiliriz de hak ettiğimiz bu olumsuz halden layık olduğumuz konuma doğru yükselebiliriz. Yükselme yoluna girebiliriz. Ümmetin bugün en hayati meselesi ve en hayati meselelerin başında bu gelmektedir. Yeri geldikçe hatırlattığım ve hatırladığım bir sözü vardır Abdullah bin Abbas'ın. Radıyallahu anh diyor ki ben devemin yularını dahi kaybetsem onu Kur'an'da ararım. Ümmet işe buradan başlamalı. Az önce sorduğum üç tane soru bu hale niçin geldik, halimizin mahiyeti nedir ve bundan nasıl kurtulabiliriz, olmamız gereken hale nasıl gelebiliriz? Bunu da Kur'an'dan arayacağız. Kur'an'dan ve sünnet-i Resulullah'tan aramadan mümkün değil. Mümkün değil. Ya İbn Abbas Kur'an diyorsa sünneti nereden ekliyorsun? Ne İbn Abbas ne de onun gibi hiçbir kimse. Kur'an dediği zaman sünneti zihninin dışında bir yerlerde tutarak bunu asla söylemiş değildir. Çünkü Kur'an'ın kendisi sünneti ve sünnet de derken sünnetin sahibini birbirinden ayırmıyor. Kelime-i tevhid'den itibaren bu böyledir. Allah'a itaat eden resulüne de itaat eder diyor Kur'an-ı Kerim. Daha doğrusu resule itaat eden Allah'a da itaat etmiş olur diyor Kur'an-ı Kerim. O halde bir ayrım yok. Resule itaat eden Kur'an'a Allah'a itaat etmiş olur. Mesele burada. Ve an kethir ve bununla birlikte Cenab-ı Allah sizin her yaptığınızın da cezasını veya dünyada karşılığını vermez. Birçoğunu da affeder, bağışlar. Ve me entun bi muacizine fil ard ve siz icbir zaman yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamazsınız. Niye yeryüzünde? Gökte aciz bırakabilir miyiz? Yeryüzünde aciz bırakamazsak bizim halife olduğumuz yer olan mekan olan yerde Allah'a aciz bırakamayacağımıza göre bütün imkanlarımız burada çünkü. Hmm. Hilafet mekanımız burası. Bunu yapamadığımıza göre başka yerde hiç yapamayız. وَل۪ي وَل۪ي ve mâ lekum min dûnillâhim ve lihü velâ nasîr Allah'tan başka bir veliniz ve bir yardımcınız yoktur. Dolayısıyla ümmet olarak içinde bulunduğumuz veya ferd olarak içinde bulunduğumuz zayıf ve güçsüz halimizin çıkar yolunu Allah'ın yardımını dileyerek ve Allah'ın gösterdiği yollardan arayarak bulmaya çalışıp gayret etmemiz icap ediyor. Cenab-ı Allah ayetlerinin Kısmını bir kısmını daha saymaya devam ediyor. Ve min âyâtihil cevâri fil bahri kel alam. Dağlar gibi denizde akıp gidenler yani gemiler de onun ayetlerindendir. Gerçekten ya hele şu son günlerde işte yan döndüğü için yani dost doğru yolunda bir şekilde ilerleyemediği için şöyle bir yan döndü Süveyş Kanalını kapatan koca bir gemi üzerinde koca koca sayısız konteynerlar ve bu gemi bu kadar yükle beraber dünyanın bir ucundan Öbür ucuna gidebiliyor. Oysa denize bir parçacık taş attığınız zaman bir yere batıyor. Dibine iniyor yani. Bu geminin ve denizin kendine ait özel kanunları var. Allah tarafından tespit edilmiş yasaları var. Gemiler gelişi güzel. O denizde yürümez, yol almaz. Akıp gitmez cevari, cariyenin çoğuludur. Yani akan kolaylıkla akıp gidiyor. İşte rüzgar olacak, şu olacak, bu olacak. Bir yığın şartlar bir araya gelecek. Geminin efendime söyleyeyim öz ağırlığı suyun öz ağırlığından fazla olmayacak. Ki batmasın. Esa Büyük büyük kocaman kocaman yasaları var ve Cenab-ı Allah bunlar. Efendim hem suyun üzerinde gidecek gemiler için hem suyun kendisi için koymuş olduğu o kanunlar birbirleriyle uyum halinde. Ve onların dışında atmosferde kiyasalar birbirleriyle uyuşacak, örtüşecek bir araya gelecek. Ve o gemiler denizlerde yol alacak, batmayacak, işe yarayacak, işler yapacak, yapılacak onlarla birlikte. İşte bunların bu şartlarda, bu şekilde yürüyüp gitmesi ve gerçekleşmesi Allah'ın varlık ve birliğinin ayetlerindendir. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. Az önce bahsettiğim kanunlar var ya işte bunların en önemlisini 33. ayet-i kerime söylüyor. Diyor ki Estağfirullah in yaşa yüz kinir rih Allah dilerse Rüzgarı doldur, durdurur. Rüzgarı durdurur. Rüzgarın oluşumu apayrı bir mucize. Apayrı bir mucize. O rüzgarın nasıl esiyor? Nasıl oluyor da esiyor? İşte buharlaşan havanın yükselmesidir. Yok şuradan şöyle bir hava buradan böyle bir akım vesaire bir rüzgar oluyor. Evet. Vücuda geliyor eğer o rüzgardaki yani atmosferdeki o hareketlilik olmasaydı gemiler de oldukları yerlerde suyun üzerinde dururlardı diyor. İn yuskinir yüz rih dilerse rüzgarı durdurur onlar da denizin üzerinde hareketsiz kala kalırlar. İnne, fi zālīk alāyatin, l-kulli Şüphesiz bunlarda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ne vardır ayetler vardır. İbret alınacak üzerinde düşünülmesi gereken deliller vardır, belgeler vardır. Yeri geldiği için bir daha hatırlatıyorum, Kur'an-ı Kerim. Kevni ayetler ile münezzel ayetleri adeta bizim dikkatimize eş değerde ve aynı düzeyde sunuyor. Onlardan istifade etmemizi istiyor. Kevni ayetlerden bir taraftan imanımızı takviye etmek, diğer taraftan o kevni ayetlerin yasalarına uygun olarak Hayatımızı kolaylaştırmak için istifade etmek, yani yeryüzündeki halifeliğimizin gereğini yerine getirmek için istifade edilir. Münezzel ayetlerle de hem dünyamızı aynı şekilde, hem de ahiretimizi, dinimizi kendilerine göre tanzim etmek için istifade edilir. Bu iki ayet yani kevni ayetlerden de, şer'i münezzel ayetlerden de aklımızı, fikrimizi, kabiliyetimizi ve en önemlisi irademizi kullanarak istifade etmediğimiz takdirde bunlar bizim lehimize değil aleyhimize olur. Onun için müminin Cenab-ı Allah'ın ayetleri arasında yani indirmiş olduğu münezzel ayetleriyle kainata yerleştirmiş olduğu kevni yasalar demek olan efendim Kevni ayetleri arasında bir fark gözetmeden hepsini birlikte idrak edip onların hepsinden birlikte istifade etmek cihetine gitmemiz lazım. İslam ümmeti uzun bir zamandan önce kevni ayetleri okuyup o kevni ayetlerden gerekli ibret ve dersleri ve o derslerin hayata tatbik edilmesi gereken işaretlerini yönlerini ihmal etti. Arkasından münezzel ayetleri de hayata geçirmekten peyderpey bir kenara bıraktı. Ve hatta öyle bir hale geldik ki Allah'ın münezzel ayetlerinin de ümmet büyük ölçüde cahilidir. Kevni ayetlerinin de büyük ölçüde cahilidir. Cehaletle birlikte de bu ayetlerden gerekli ibreti almak ve gerekli şekilde istifade etmeye imkan ve ihtimal yoktur. Cenab-ı Allah bizlere bizim için halk etmiş olduğu kevni ayetleri bizim için indirmiş olduğu münezzel ayetleri hakkıyla idrak gereklerini yerine getirmeyi nasip ve müessereylesin inşallah. Önümüzdeki ders kaldığımız yerden yani bu mübarek surenin 34. ayet-i kerimesinden devam edeceğiz Allah nasip ederse. Subhan Rabbi Kebil Al-Aziz Amma Yusifun ve selamun ala al-Musallin ve alhamdulillah Rabb Al-Alemin. Canaba Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.